Elhamdelillah Nehmeduhu ve nesta'inuhu Ve nesta'gfiruhu Ve netubu ileyh Ve neozubillah min şururi enfusina Ve min seyyati amalina Men yehdiillahu felamud illa lah Ve men yudil felahadiyya lah Ve eşhedu en la ilahe illallahu vahdehu La şerike lah Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Allahuma salli ve sellim Ve barik ala abdike ve rasulike Muhammedin ve alihi ve ishabihi ecmain Bugün 9 Kasım 2009 Pazartesi Yeni Umdutul Fıkh dersi Şerhlerimizin Şerhi derslerimizin 5. dersi Tevfik Allah'tan Evet en son nerede kaldık ah, Oraya oku inşallah Bismillah Elhamdülillah Vesselamu ve Aleyhisselam Muhallif Radiyallahu anh ediyor ki Eğer suda tavrı olmayan bir şey pişirilirse ve tavrı olan bir şey Suya karışırsa Suyun ismine galibet çalarsa veya da hadesi kaldırmada kullanılır ise tahuriyeti gider. Ayet. <gülüyor> <güler> <Evet>. Diyor ki: "Ve entu bi khafil ma'i ma laysa bi tahurin aw halatuhu fagalaba ala ismihi aw ust'mil fi raf'i Evet. şimdi cümlenin, cümlenin içinde üç mesele var. 2 meseleyi geçen derste anlattık. Bugünkü müellifi cümlesinde kaldığımız yer Avstu amel fi rafi hadesin. Diyor ki eğer su hadesi kaldırmada kullanılır ise, yani herhangi bir temiz su hadesi kaldırmada kullanılır ise tahuriyete gider. Neydi aki hades? Hades önce şunu anlatayım sen taksimat sana sorayım Hades şudur wasfunkamun bil beden yemni omine salaati o minma tuşlara tulühu atta bedende kaim olan bir vasıftır beden bedende kayim olan nedir Hades bir vasıftır namaz ve namaz dışında namaz ve namazdan başka kendisine taharet gerekilen şeyleri engelleyen bir vasıftır. Yani kişide hades varsa ne yapar mesela bu hades onun namaz kılmasını engeller. Yine kişi abdestsizse ne yapar? Ra'ci olan görüşe göre onun Kur'an eline tutmasını, he? Kur'an'ı tutmasını haram kılar. Tabii bunlardan hepsi münhasıra arkadaşlar cezlerle beraber. Yine bir görüşe göre tavaf etmesini yasaklar gibi. E. Evet diyor ki Avstumi lafi rafi hadesin celabeti tahuriyet. Burada diyor ki hades eğer su hadesi kaldırmada yani abdestizlik veya cünüplük halini kaldırmada su kullanılırsa bu su'nun tahurluğu gider, su tahir olur. Tahur ne dahi tahir neydi buyur. Tahur hmm. Tahur şöyle yapalım o zaman. Tahur temiz olup temizleyen su. Yani bildiğimiz aslı üzerine yaratılmış su. Tahir, temiz olup temizlemeyen su. Yani düşün ki bir su temiz. İçine temiz bir madde düştü. Temiz olan bir sunun içine temiz bir madde düştü. Mesela çay gibi. Bu çay suyun su olma vasfından çıkardı. Değil mi? Evet. Başka bir vasfa çevirdi onu. Rengi, tadı, kokusu itibariyle vesaire Bu içine çay düşüp de rengini veya tadını veya kokusunu değiştiren bu temiz bir şey. Suyu kirletti mi? kirletmedi. Ama su olmaktan mutlak su olmaktan çıkardı mı? Çıkar. Çıkardı. O yüzden buna diyoruz ki tahir su. Yani bu su temiz. Çünkü içine düşen madde temiz ama temizleyici değil. Yani abdest alamazsın. Tamam? İşte diyor diyor ki müellif herhangi temiz bir su hadesi kaldırmada kullanılır ise. Yani bir temiz bir su var bir kazanda. Sen onu tuttun. Onunla onunla abdest aldın. Veya gusül ettin. Tamam? Bu su tahur olmaktan çıkar, tahir olur. Yani bu su temizliği temiz olup temizleyici olmaktan çıkar, temiz olup temizlemeyen su hükmüne dahil olur. Tamam. Ama bu ne demek? Sureyi anlamamız lazım. bak Olayın suretini anlamamız lazım. Kişi abdest alıyor temiz bir suyla. Bu abdest aldığı azalardan vesaire bu dökülen su bir yerde birikiyor, toplanıyor. Veya gusül ettiği su bir yerde birikiyor, toplanıyor tamam mı? Bu toplanan suyla başkası gelip gusledebilir mi? Veya başkası gelip abdest alabilir mi? Müellif işte buna bunu, bu mevzuyu söylüyor. Diyor ki hayır o, o su tahur olmaktan çıkar tahir hale geçer. Yani onunla abdest veya e, gusledemezsin. Tamam. Ş Şimdi tabii buna bir sürü söylenecek şey var bu mevzuya. Şimdi bu Su, Hades'i kaldırmada kullanılır ise, İmam-ı Ahmet'ten meşhur olan görüşe göre, tamam bu bir, iki, Şafi mezhebine göre ve Hanifi mezhebine göre su, Tahur olmaktan çıkar, Tahir hale gelir. Tahur olan bir su, Hades'i kaldırmada kullanılır ise, o su Tahur olmaktan çıkar, Tahir hale geçer. Bu, İmam-ı Ahmet'ten, Hanbeli mezhebinden meşhur görüş. Ve yine Ebu Hanife'nin ve İmam Şafir'in görüşü. Bu Ancak İmam-ı Mali'nin görüşü Maliki mezhebine göre ve İmam-ı Ahmet'ten başka bir görüşe göre de bu su tahur olma vasfını kaybetmez. Yani aynı kişi, başka kişi aynı suyla gelip, o, o su bir yerde birikmesi o suyu gelip alıp gusül veya abdest alabilir onunla. Yani su tahuriyeti üzerine ne yapar? Devam eder. Allahu alem. Tabi bu cumhurun görüşü, yani bu cumhurun görüşü, mezhepler arasındaki cumhurun görüşü dediğimiz gibi tahuriyeti gider. Bunlar Şunu deli getiriyorlar. Nebis Aleyhisselam Müslim'deki hadiste diyor ki لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَا اِدَّائِمِ وَهُوَ جُنُوبُ Sizden birisi cünüb haldeyken durgun suda ne yapmasın? Yıkamasın. Biz diyoruz ki Allahu alem bu görüş delil olmaz. Ahi. Neden? Neden bu görüş? Yani bu hadis delil olmaz. Neden? Şimdi sizden birisi bunlar diyor ki Nebis sellem kişinin durgun suda gusletmesini yasakladı. E Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasakladıysa biz de şunu anlıyoruz. Madem ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı, o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buradan istediği şudur. Yani bu su tahuriyet vasfını kaybediyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem durgun suda yıkamasını yasakladı. Mı? Biz diyoruz ki bu uzak bir ihtimal. Çünkü neden ahil? Şimdi bu havuz. Yani olimpik bir havuz olsa düşün. Bir insan onda yıkansa o bütün olimpik havuzun bütün suyunu ne yapacak? Bütün suyunu bozmuş mu olacak? Değil. Burada çünkü şey vardır ahi bir insan yani devamlı insanlar durgun suda yıkanırsa o su şey hale gelir. Yani insanların tiksineceği veya uzak duracağı bir su haline gelir. Bundan dolayı yasaklanmıştır. Çünkü hadiste... Nebis olsa selam durgun suda yasaklamıştır ama onun vasfını kaybet o suyun vasfını kaybettirdiğini belirtmemiştir. Tamam O suyun vasfını kaybettirdiğini belirtmemiş, belirtmemiştir. Bundan dolayı diyoruz ki Allahu alem zahir olan görüş, racih olan görüş hatta Maliki mezhebinin görüşü ve ki bu İmam Ahmed'ten de bir görüştür. Çünkü aslen ne dedik akhi? Su icmaen yani aslen nedir? Temizdir. Ve asl bu aslını Asliyetinden nakledecek elimizde net bir nas, delil bulunmadığından dolayı aslı üzerine mevzu baki kalıyor. Ha tabi mesela Hanifi mezhebinden Ebu Yusuf mesela. Ebu Yusuf tamamıyla cumhur ulemaya mukarife etmiştir bu konuda. Demiştir ki Hades için, Hades'i kaldırmada kullanılan su pistir demiştir. Pistir demiştir tamamıyla Ebu Yusuf. Ama bu çok zayıf bir görüş. O yüzden o tabi delili var onun kendisine göre tartışmayalım bunu önemli değil yani. Ancak diyoruz ki Allah-u Alem raci olan görüş bu suyun temiz olduğu. Çünkü neden? Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi abdest suyundan kime dökmüştür? Mesela Cabir radıyallahu anh hasta olduğunda ne diyor? Ben diyor hastaydım. Ebu Bekir'le beraber geldi Resulullah. Bu halde de hadis. Sonra diyor bana e, abdest suyundan döktü vesaire. E şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin E, abdest suyundan dökmesi mesela Ebu Yusuf'a reddiği olarak Ebu Yusuf ne diyor? Tihalette, abdeste veya gusülde kullanılan şey su pistir diyor. E şimdi Nebiyyus Aleyhisselam bunu abdeste kullanmış. Şimdi Ebu Yusuf'a göre bu su pisse e şimdi Nebiyyus Aleyhisselam pis bir şey mi Cabir Radiyallahu'nun üzerine döktü? O yüzden Ebu Yusuf'un bu görüşü çok zayıf. Diğer cumhurun görüşü ise tahuriyete gider diyoruz ki net bir delil yok elimizde ki bu mezhepler arasında cumhurdur yoksa cumhur fukahalar arasında bütün fukahalar arasındaki cumhuru kastetmiyorum burada tamam. Mı? O yüzden diyoruz ki Allahu alem elimizde delil olmadığı için su su tahurdur. Dedik ki su pistir diyen bir tek Ebu, Ebu Yusuf mezhep tabilerinden. O görüş çok zayıf geriye kalıyor ki görüş. 1. görüş Ahmet bin Hanbel'den meşhur görüş ki bu hem Hanefilerin hem de Şafilerin de görüşüdür. Bu su tahur olmaktan çıkar tahir olur. İkinci görüş ise malikilerin görüşüdür ki bu da Ahmet i̇bn Hanbel'den ikinci görüştür. Su asıl üzerine baki kalır. Yani bu bir suya zarar vermez. Diyoruz ki bunlar raci olan görüş de malikilerin görüşüdür. Çünkü su aslen temizdir. Allah diyor ki Biz gökyüzünden size temiz su indirdik. Bunun aslından çıkaracak herhangi bir şey yoktur. her tabi mesela bazı ulemalar var. Diyorlar ki e, mesela bir Bir ibadet yani bir şey hakkında bir şey kullanarak o şeyi kullanmada iki ibadet gerçekleşmez. Mesela diyorlar ki bir insan bir köleyi azat etse bu ibadet mi ibadet et tutup bir daha aynı köleyi bir daha iki kere azat edemezsin. O zaman bir suyu da iki kere kullanamazsın diyoruz ki bunların hepsi uzak kıyas. Tamam o yüzden bunları tartışmaya geliyor. Bunlar uzak kıyas. Bazıları bu kıyası yapmıştır bunlar uzak kıyas. Aldın mı mevzuyu? Diyorlar ki bir şey ibadet için kullanılmışsa aynı şey bir daha ibadet için kullanılmaz. Mesela diyorlar ki köle. Köleyi bir kere azat ettin, ikinci kez azat edemezsin. Bundan dolayı suyu bir kere kullandın, vücudundan tabiri caizse azat ettin, saldın o suyu, bir daha aynı suyu kullanamazsın diyoruz. Bunların hepsi uzak kıyas. Çünkü burada illet yok. İllette, illet eğer e, fer'in üzerine uygulanamıyorsa kıyas batıl olur. Evet. <gülüyor> Devam et Akhi. <gülüyor> İbn-i Kutame Raymula diyor ki eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakın üzere bina eder. İzâ şekke fî tahâratil mâ'i ev evet. gâyrihi <gülüyor> ev necâsetihi benâ alal yakin. Yani ne demek? Eğer bir kişi suyun temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakın üzerine olduğu şey Olduğu şeye bina eder. Yani ahi. Bir tane su var. Sen o sunun temiz olduğundan eminsin. Yani birkaç saat önce çeşmeden doldurmuştun. Ama sonradan şüpheye kapıldın. Ya acaba bu su pislendi mi? Veya diyelim ki bir odada odaya bırakmıştın. Çıktın odadan. İki saat sonra geldin. Tam odaya girecekken baktın. Odadan köpek çıkıyor. Acaba köpek bu sudan içmiş midir? Yani temiz olduğunu eminsin. Bak şimdi kafiye. Olayı iyi yakalamak lazım. Temiz olduğunu eminsin. Ama pis olduğunda şüpheye kapıldın. <gülüyor> Yakın üzerine bineceksin. Yakin burada nedir? Temiz oldu. Çünkü aslan biliyorsun çeşmeden doldurdun. Hı. Tamam? Tam tersi düşün. Su piste. Su pis. İçine bir pislik düştüğünü biliyorsun. Sonradan şüpheye kapıldın. Ya acaba bu su temizlendi mi? Yani mesela nasıl temizlenebilir? Bazen mesela suya pis bir şey karışır. Mesela idrar gibi. Bunun koksunu değiştirir. Ama su mesela uzun bir dönem kaldığı zaman bazen kendi kendine ne olabilir? Çok uzun durduğu için su temizlenebilir. Yani o kokusu gidebilir. Su uzun yıllar durursa mesela gider. Hı hı. Tamam. Veya su pisti. Ya acaba... Busun üzerine birisi biraz su eklemiş de iki kulle dışına çık üzerine çıkarmış da sonradan bu su temiz hale dönmüş mu falan gibilerinden. O zaman ne sayacaksın? Yakın üzerine ne diyeceğim? Pis sayacaksın. Yani aslen ne biliyorsan şüpheyle onu gidermeyeceksin. Bu iki yönlüdür. İnsan gen insanlar genelde tek yönlü ele alıyor bu yanlış. Yani nasıl lahı? Bak şimdi. Bir su var temiz. Pis olduğunda sonradan şüpheye kapıldın ama temiz olduğuna eminsin daha önceden. Bakkaldan almıştın, şaşal suda duruyordu. Veya çeşmeden doldurmuştun, ufakta kapta duruyordu vesaire e Çocuk geziyor etrafında. Acaba işemiş midir? Acaba bunların hepsini atacaksın. Aynı şekilde su pisti. Acaba bu su temizlenmiş midir bir şekilde? Mesela pis su nasıl temizlenebilir? İnsan şöyle bir... ya Tamam birinci sureyi anladık da ikinci suret nasıl anlayacağız? Bak şöyle anlayabiliriz. mesela ba Mesela bazen suya pis bir madde karışır. Tamam mı? Suyun hafif bir kokusunu değiştirir ama su uzun müddet kalırsa o su tekrar eski vasfına dönebilir. Suyun böyle özelliği var. Bu şekilde olabilir. Tamam mı? Evet. He, sen diyeceksin ki ya e, bu acaba bu uzun süre durmasıyla temizlenmiş midir? Yok yakın üzerine bineceksin Veya diyelim ki su 190 litreydi. 200 litredir yani 2 kulle değil. Tamam mı? Pisti. Ya acaba sonradan birisi gelip 10 litre daha eklemiş de, 2 kullo olmuş da sonra biz bunu temiz sayabilir miyiz? Tamam mı? Bu tip örnekler verilebilir. Tamam. Bu, o zaman diyoruz ki yakın üzerine bina eder. Bu mevzu 4 mezhebin ittifakıyla da, böyle de baktığımda, Şafi, Hanifi, Hanbeli ve Maliki mezhebi bu konuda ittifak etmişlerdir. Yakıyın üzerine bina edilir. Bunda da maruf deliller var zaten. Mesela, işte ne bir salseleme yerlenip yerlenmediği hakkında terördüs eden kişinin şikayeti sorulduğunda Nebi Aleyhisselam ne diyor? La yansarif hatta yesma savtan veya yecid Koku duymadıkça, koku hissetmedikçe veya ses duymadıkça yerlendiğinde şüphe eden bir insan onun namazda. Mesela bazen kişi namazdayken olur bu insanı. Ee, yani mesela dübürün halka kısmında böyle bir hareketlenme hisseder gibi bir şey olur tamam mı insanda. Acaba yerlendim mi yerlenmedim mi diye şüpheye kapılır. İşte bunu sordukları zaman Nebis-i Sallallahu aleyhi koku hissedip ses duyuncaya kadar namazdan ayrılmasın. Yani ne? Nebis-i Sallallahu aslı üzerine. Yani asıl neyi yakayım burada? Aslı üzerine onu ne? Bırakmıştır. Tamam mı? Bu zaten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 Yakin olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkanır, yıkar. Tümünü yıkar. Evet. Yani ah, el, elbisede elbiseye necaset isabet etti. Ama sen necasetin nereye isabet ettiğini tam necasetin noktası olarak bulunduğu nokta olarak nereye isabet ettiğini bilmiyorsun. Tamam. Hı hı. Bilmiyorsun. Burada Yakın olarak gördüğün bölgenin tümünü yıkarsın diyorum Elif. Yani bu ne demek? Bak şimdi. Bunu iyi yakalamak lazım. Şimdi. Elbisenin, bir üst elbisenin, bir kazan genel olarak neyi vardır? Üç bölümü vardır. Sağ kolu, sol kolu ve vücut kısmı. Tamam mı? Yani işte göğüsler, göbek. o Bu şekilde. Şimdi sen eminsin. Elbisenin necaset isabet etti. Ama şunu eminsin. Kollarından bir tanesinin e, isabet etti. Ama hangi kol bilmiyorsun? Yani biliyorsun ki e, yani göz karın kısımlarına değil de kol kısmına isabet ettiğini biliyorsun. Ama hangi kol onu bilmiyorsun. Peki yakın olduğun yakın olduğun bölge hangisi olur yıkayacağın zaman? İki kol olur. Ha, o zaman iki kolu yıkayacaksın. Çünkü bilmiyorsun. Tamam. Ama Diyelim ki bak akıya. Diyelim ki kolun eee sağ kola isabet ettiğini biliyorsun, sağ kola. Ama sağ kolda neresi bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Yakın neresi olur? Sağ kolun bütünü. Ama diyelim ki sağ kola isabet ettiğini biliyorsun ve bilek tarafına isabet. O zaman bilek tarafını yıkaman yeterli. Ama bilmiyorsan yakın bölgenin tümünü yıkarsın. Veya kişi Elbiseyi sabit ettiğini biliyor ama elbisenin neresi? Yani ön kısmımı kollar mı, arka kısmı mı, elbisenin neresi bilmiyorsun. O zaman yakın olur? Elbisenin tümü. Tamam. Yakın böl bildiğin bölgelerin tümünü yıkarsın. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bize necasetten sakınmayı nef ediyor. Necasetten sakınmak da bu tip halde anca ne olur? Neyle olur? Yakın gerçekleşebilir. Bu da zaten 4 mezhebin ittifakıyla da bu mevzu böyledir. Bazı itirazlar vardır bazı alimlerden ama eee muteber itirazlar değil. Eh. Devam edelim. İbn Kutamer ve İmla diyor ki: Eğer tavır olan bir eğer tavır olan bir bir su, pis olan bir suya hangisinin temiz temiz hangisinin pis olduğu ayırt edilemeyecek şekilde benzerse her iki suyu da terk ederek tevhum etme yoluna gider. Evet. Tabii bunların hepsi te tefsilli tercümeler yaptık bunların. Bu enişte beheme un tahurun bi necsin ve lem Ne diyor burada tahur olan bir su yani temiz olup temizleyen bir su. Bildiğimiz su, çeşmeden bir su. Pis olan bir suya benzerse. Hı? Hangisinin pis, hangisinin ayırt edilemeyecek şekilde benzerse birbirine. Bilmiyorsun hangisi pis, hangisi temiz. İkisini de terk ederek ne yapar? Temm etme yoluna gider. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyelim. Pis olan su veya temiz olan suyu ayırt edememe nasıl olabilir? Mesela iki kap vardı. Tamam mı? Odada duruyordu. Köpek kaptan yaladı. Biliyorsun yaladığını ama unuttun hangi kaptan. Sağdaki kaptan mı yalamıştı, o sudan mı içmişti, soldaki mi? Bilmiyorsun. Hı hı. Tamam mı? Şimdi... Tamamıyla yüzde elli zihninde abi. Bu mu bu mu bilmiyorsun. Ne yapacaksın burada? Burada diyor ki müellif. Şimdi bu müellifin bu cümlelerin hepsi kimin görüş olmuş oluyor? Hanbeli mezhebinin. Çünkü İbn-i Kudam'ı Hanbeli. O zaman bu Hanbeli'nin görüşü olmuyor. Ve diyor Hanbeli'nin görüşü olmuş oluyor diyoruz ki ahi. Bu mezhep şey bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Müfredatı ne demek? Yani sadece bunu mezhepler arasında Hanbeli mezhebi söylemiştir. Hani biz ilk derste 8-10 tane neyi vermiştik? Kullanacağımız ıstılah vermiştik. Bunlardan bir tanesi müfredatül mezhep. Mezhebin müfredatı. Yani Hanbeli mesela bir mevzu var diyoruz ki o mevzuyu anlatırken diyoruz ki bu görüş bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatındandır. Ne demiş? Ne demek bu? Mesela fıkıh kitaplarında görürsün bu, bu görüş Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır veya bu görüş Şafi mezhebinin müfredatlarındandır veya Hanifi mezhebinin veya Maliki mezhebinin müfredatlarındandır. Bu ne demek olur? Yani 4 mezhepten sadece o müfredatı kime ediyorsan sadece o mezhep söylemiştir. Şimdi tabi bu e, mezhep fıkhını da anlamak başlı başına bir fıkıhtır. Şimdi mezhep olayı da başlı başına bir fıkıhtır. Şimdi bazı insanlar, hatta bu ilim talebelerinden, bazı ilim ehlinden de e, bu şekilde anlaşılmış, bu yanlış. Mesela bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır dendiği zaman bazıları şöyle anlıyor. Yani şöyle anlayanlar çıkmış. Bu bütün alimler, ne kadar alim varsa, mezhebe ve mezhepten önce dışı vesaire ne kadar fakih varsa bunların arasında tektir. Değil. Müfredat denildiği zaman bir mezhebin müfredatı yani 4 mezhep arasında tek kalmıştır. Yoksa diğer bütün ulemalar da dahil arasında tek kalmıştır değil. Tamam yani Bu bu da mezhebin fıkhını anlamada önemli şeyler. Mezhebin fıkhını da okumak için ayrı bir ilim lazım. O da ayrı bir şey. O yüzden diyoruz ki sadece bir, mezhebe, bir mezhebin usulüne tabi olmak yetmez. O mezhebin usulünü de okumak lazım ki mezhebi anlayabilirsin. Mesela bazı mezhep kitaplarında görürsün. Der ki bu hadis muttafakın aleyhtir. Kastının içinde Bukhari Müslim dışında Ahmet İbni Hanbel'in Müsnedi de var mesela. E nereden bileceksin? İşte bu hepsi mezhebin usulünü okumayla anlaşılabilir. O yüzden bir insan ilmi olarak da olsa ben Hanifi'yim derse Hanifi olamaz usulünü okumadıktan sonra. Hanbel'im diyorsa Hanbel'i olamaz usulünü okumadıktan sonra. Tamam mı? Evet. Şimdi diyoruz ki bu Hanbel'i mezhebinin müfredatlarındandır. Ancak Hanifi mezhebine göre, hatta e, yine Şafi mezhebine göre dahi, şeyi şu an hatırlamıyorum Allah'ın usta. Maliki mezhebine hatırlamıyorum bu görüşünü. Ancak Hanifi mezhebine göre ve Şafi mezhebine göre hayır. Yani tabi sureti biz anlattık mı tam hatırlamıyorum. Neydi suret ahi? Temiz su, pis suya benzerse hangisi temiz, hangisi ayırt edilemeyecek şekilde. Hanbeli mezhebi ne diyor? Bu iki suyu da terk edeceksin. Hiç dokunmayacaksın onlara. Direkt teyemim etme yoluna gideceksin. Diyoruz ki bu mevzu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. 4 mezhepte sadece bunu kim söylemiş? Hanbeli mezhebi. Hanbeli mezhebi. Söylemiş. Şafi mezhebine göre ve Hanifi mezhebine göre ise hayır bu adam iştahat edecek. Teharri edecek. İçtahat edecek. Yani ne? Koklayacak. E, mümkünse tadına bakacak. Vesaire karinelere bakacak. Hani dedektifler veya narkotik, markotik bir şeyler araştırırlar ya böyle işte camları sillerler parmak izleri alırlar vesaire. Yani senin gücün neye yetiyor? E, onun temiz olup, pis olup olmadığını ayırt etmek için. Onları yapacaksın sonra kalbinin meylettiğine. Tamam. zanının galip geldiğini alıp abdest alacaksın. Tamam. Bu Şafi'me e, şey... Diyorlar ki mesela şeye benzer diyorlar bu. Mesela buna delil getiriyorlar. Şafi mezhebe ve Hanifi mesela, mesela Nebis Asalim ne diyor? Namazda şüphe eden için ne diyor? Yakığını araştırsın ve yakığın üzerine bina etsin. Yani üç mü dört mü şaşırdığın zaman yakığın üzerine bina etmesin. O yüzden diyor ki emin değilsen suda, aynı namazdaki olay gibi yakığın üzerine bina edersin, araştırırsın. Tamam. Anladın mı bunların delilini? Heh. Biliyorsun değil mi o maruf hadisleri? Sizden birisi şaşırdığı zaman namazda kaç kılıldı bilmiyor. Ne yapacak? فَلْيَتَحَرَّ السَّوَابِ diyor hadiste. Yani sevabına geleni, içtihadına, zannına galip geleni ne yapacak? Seçecek. He? Ona göre amel edecek namazı. Doğru mu? İşte diyorlar ki, bak, e, bu tüp ay ayırt edememek, ayırt edemediği namaz, üç mürekat mı, dört rekat mı, bir amel yaptı. Bu suda da böyle diyorlar. Tamam mı? Ancak diyoruz ki, Bu kaide, sen bak telefonu. Ben durdurayım bunu. Tamam. Evet, devam. Ne dedik akıyı? Namazda şaşırınca 3 4 4 4 Yani hadiste maruf. Hadiste ne diyor? فَلْيَتَحَرَّ sevap فَلْيُتِمْ عَلَيْهِ Mesela bu hadiste kaç kıldığını bilmiyorsa sevabı araştıracak ve üzerine bina Diyorlar ki bu su mevzusu da böyle. Ancak Allahu Alem akıyı raci olan görür. Bu mevzuda Hanbeli mezhebinin görüşü. Yani veya zahir olan görüş Hanbeli mezhebinin görüşü. Çünkü bak akı bunların getirdikleri bu kayda yani kişi bir şeyde şüphe ettiği zaman sevabı araştıracak yani iştahat ederek araştıracak onun üzerine bina edecek. Mesela işte kıblede olduğu gibi işte kıblede galip zannın üzerine ne yaparsın kıbleye dönersin. Veya işte namazda galip zannı üzere rekatı bina edersin. Bunlar genel olarak böyledir. Ama suda, bu mevzuda bunu diyemiyoruz. Neden? Çünkü bak akıya. İşte iç, kıble mevzusunda olsun, namaz 3 mü 4 mü kıldın bu tip mevzularda olsun. Bunlarda bir bedel yok. Yani ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın. Bir bedel yok. Tamam. Yani mesela namazda bir yere döneceksin mecbur. Kabul ediyorsun. Veya 3 mü 4 mü ya 3 ya kabul ed 4 kabul edeceksin. Yani bir alternatif yok. Yani... Aslen şer'i hükmün bulunduğu bir mevzuda içtihat edemiyorsun. Yani neden bak şimdi. Mümkün olan yani şer'an mümkün olan bir aslın bulunması o aslın dışına çıkmamayı gerektirir. Yani aslen şer'an mümkün olan aslın ney? teemmüm yani bu Allah suyu suya bedel olarak ne kılmış teemmüm h teemmüm ve din şer şeriat koyucu bunu ortaya koymuş teemmüm ve teemmüm de yakın olarak biliniyor ki ahi Allah tarafından bu suya bedel olarak tayin edilmiş doğru mu işte böyle bir şeyin bulunmasıyla beraber içtihada mahal yoktur Ben içtaha dedim. Acaba hangisi temiz? Koklayayım? Şu içtaha da burada mahal yoktur. Eğer ayırt edilmesi çok zorsa. Tamam. Çünkü bak Allah şimdi dikkat et. Burada şimdi ilmi ince bir nokta var. Çok dikkat etmek lazım buna. Bak şimdi. Dedi ki raci olan Hanbeli mezhebi. Neden? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? فَلَمْ تَجِدُو مَا اَنْ فَتَيَمْ مَمُوسَ Bak şimdi. Teyemimin kullanılmasını ne neye bağlı kılıyor Allah? Suyun bulunmamasına. Peki bir insan, hasta. Hasta. Abdest uzuvlarında bazı rahatsızlıklar var. Su değdiremiyor. Ama bu insanın önünde bir kap var. Bu insan teemmüm edebilir mi? Teemmüm edebilir. Peki su yok mu? Var. var. Ama Allah su bulamazsanız teemmüm edin diyor. Bu adam su buldu. Veya kişi bir nezarethanede veya bir cezaevinde veya bir, bir, herhangi bir kapalı parmaklılar arasında bir yerde. Parmaklıktan 2 metre ite, ötede bir su var. Bu adam suyu buldu mu? Tamam. Su bu yani su bu his, vücudiyeti olarak var. Ama bu adam suyu bulma hükmüne girer mi? Girmez. Bak ahi Allah diyor ki su bulamazsınız dediği zaman bu bulamama lafzına dikkat et. Bu hem şer'en hem lugaten hem de aklen bu ayet şuna delalet eder. Hem lugaten hem şer'en hem de aklen şuna delalet eder. Bulamazsınız lafzı. Bulamamak ya ilmi olarak bulamamak olur ya hissi olarak bulamamak olur. Bunları mesela bunları yazabilirsin bunları yaz bunlar önemli. Su, ya hükmen bulunmaz, ya hissen bulunmaz, ya da ilmen bulunmaz. Üçüne de, lügaten, örfen, şer'an ve aklen. Bak, lügaten, örfen, şer'an ve aklen. Bu lafızları da iyi tut aklında, ahi, bak. Lügaten, şer'an, örfen ve aklen. Tamam. Bir şey, ya hük hükmü olarak bulunmaz... Ya hissi olarak bulunmaz ya da ilmi olarak bulunmaz. Bulunmama şekli umumdur ayette. Ve bu üçüne de delalet eder. Umumdur. Bunu haslaştıracak bir rivayet yok. Yani Allah su su bulamazsınız dediği zaman yani Allah şunu demiş oluyor. İlmi olarak su bulamazsanız veya hissi olarak su bulamazsanız veya hükumi olarak su bulamazsanız tememedi Çünkü sen bunun Sadece hissi olarak kısmını alırsan bu ayet üzerine tahakküm olur. Yani elinde bir delil olmadan konuşmak olur. Bak şimdi bunlara örnek verelim. Hissiney, ilminey veya hükminey. Mesela hükmü e, hissi olarak ahi. Suyun bulunmaması nasıl olur? Örnek. Hissen ya yani su yok. Yani mesela çöldesin su yok. Göremiyorsun. Yakında uzanda su yok göremiyorsun. Bu hissi olarak su bulunmama ismini alır. Tamam hı hı. Hissi olarak su yoktur. Bunu anladın mı? Anladım. Bekliyorum. Sen yaz inşallah. Evet, evet. Veya hükmî olarak suyun bulunmamasını içerir bu ayet. Çünkü umum. Hükmî olarak örnek verir. Mesela kişi hasta. Evinde su var. Çeçmesinden su akıyor. yanında bardak su var. İçebilir. Yanımdaki kapta su var. Vesaire. Am abdes uzuvları ne? Abdes uzuvları? Hasta. Rahatsız, yanık vesaire. Bu adam hissi olarak su bulmuş mudur? Bulmuştur. Hükmi olarak bulmamıştır. Yani o adamda su var ama hükmi olarak su bulunmama hükmündedir. Çünkü ayet onu. Çünkü dedik ki hem Arap dili buna müsait bulunma kelimesi. Çünkü Arapçada bulunma hissi de kapsar. Maneviyi de kapsar. ilmi de kapsar. Tamam. O yüzden bu hasta olan adam hissen su bulmuştur ama hükmen bulamamıştır. Bu adam ne yapacak? Teyemim edecek. Bir de aynı şekilde bir de aynı şekilde ilmi olarak bulamamak var. O da ne? Yani sen su var sende ama birisi pis, birisi temiz. İlmen bilemiyorsun hangisi pis, hangisi temiz. Anladın mı? O yüzden Allah Azze ve Celle felem tecidû me'en dediği zaman su bulamadınız dediği zaman bu şu demektir. Hükmen, ilmen veya hissen su bulamazsanız temmim edin. Şimdi müellifin bu zikrettiği bu üç kısımdan hangisine giriyor? İlmen kısmına. Yani ilmen bu insan su bulmuş değil. Çünkü ayırt edemiyor. Ya bu su pis mi, temiz mi? Ayırt edemiyor. Belki birkaç karine bulacak. Temiz olun ama bu karine %100 olsa zaten sorun olmaz. Buna Benzeşiyor denmez zaten. Ama e, işte birkaç alametin bulması ne yeterli değil. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki bu ayet umumdur ve buna lügat delalet eder. Vücut kelimesinin, bulma kelimesinin lügatı delalet eder. Buna örf delalet eder. Ee, buna e, şer delalet eder vesaire Tamam mı? Bu adam bu ayetin dahili altındadır. Ayırt edemiyor pis mi temiz mi? Şu ayetin dahili altına girer. Su bulamazsanız. Evet bu adam su bulamamıştır. Ama ilmen su bulamamıştır. Hasta su bulamamıştır. Yanında su olduğu halde ama hükmen su bulamamıştır. Su vardır. Ama onun hükmü o adam için geçerli değildir. Çünkü o adam e, onu kullanacak durumda değil. Çöldeki adam hissen su bulamamıştır. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki Allahu u Âlem, ilim Allah'ın katında, bu mevzuda racih olan görüş, Hanbeli mezhebinin görüşü. Evet, oku oh, akıya. Ah. İbn-i kutam -i diyor ki, Yine şayet, tahur olan bir su, tahir olan bir suya benzerse, yani suların hangisinin tahuru, hangisinin tahir olduğu belli değil ise, musuları her ikisiyle de abdest alır. Evet. وإن اشتبه طهورٌ بطاهرٍ توضأ من كل واحدٍ منهما. Bak şimdi ahi. Bu lafza kim zikretti? İbn Kudame. Kimin mezhebi oluyor? Hanbeli. Ancak gel gör ki Hanbeli mezhebindeki bu görüş Hanbeli mezhebinde yok mu diyeceğiz? Yok değil ama zayıf bir görüş. Şimdi Hanbe önce İbn Kudame ne demiş oluyor? Onu bir açıklayalım Bak. Diyor ki Burada tahur olan bir su var, bir de tahir olan bir su var. Tamam ahi. Tahur olan bir su var, tahir olan bir su var. Şimdi burada subhanallah ince bir nokta var. Dur şöyle bir, bak ahi, dinle şimdi, biraz kafan karışabilir, bu çok ince bir nokta var. Şimdi bak, önce sen bana anlat. Ondan sonra ben üzerine devam edeyim meseleyi fukh diye. Tahur su nedir? Tahur su, temiz ve temizleyen su yani temiz olan su ve abdest alabileceğimiz, kendimizi temizleyebileceğimiz sudur. Örnekler o bu suya? Gökten inen yağmur suyu, çeşmeten tamam. açan Peki, su. Peki tahir su ne? Tahir su ise temiz olup da abdest için kullanılmayacak su. Mesela yani ismine galebe çalınmış su, mesela He. çaylı su. Tamam gibonun su. Yani oturakıyor şöyle gel inşallah yakınılar. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Sen yakınlar çünkü hakikaten ince bir nokta. Bak şimdi. Tah tahir olan su ne dedik? İçine temiz bir madde karışmış. Ee, suyu değiştirmiş ama bu su hep pis diye biliyor muyuz? Diyemiyoruz. Neden? Neden diyemiyoruz? Çünkü necaset. Çünkü necaset karışmamış. İçine karışan su temiz. su. Şimdi örnek ver bakayım. Pis su, temiz suyla, şey... Tahur su, tahir suyla nasıl benzeşir birbirine? Nasıl birbirine benzeşir? He. Mesela... E, limonlu su. 2-3 e, damla. Ama o zaman 2-3 damla vasfını değiştirmezse... Ne dedik? Tahir olmaz. tamam o Örnek anladım. ver bakayım. Nasıl bir... Ta tahur olan tahur olan bir su nasıl tahir olan bir suya benzer? Hani e, sen öyle durmazsın. bir hale gelmiş ki sen tahur suyla... Tahir suyu ayırt edemiyorsun hmm. Nasıl örnek vereceğim bunu Düşün bakayım Şimdi desen ki içine mürekkep karışmış Rengi onu, değiştir, rengi değiştir o Ayırt edebilirsin benzeşmiş olmaz sana tabii, tabii. Desen ki içine çay karışmış Görüyorsun çay olmuş artık Sana benzeşmiş olmaz Nasıl yapacaksın bunu O yüzden bazı alimler diyor ki bu mevzu boş Bunu ayırt edemezsin Ama yine de bazı alimler örnek verebiliyor. Nasıl örnek veriyor? Bak şimdi düşün akıyı. Sen körsün. Dikkat et. Biliyorsun ki sağda bir su var, solda da bir su var. Birisi sana haber verdi. Dedi ki bu sulardan bir tanesine sağdakine mürekkep döküldü. Mürekkepli su. Sen körsün göremiyorsun ama. Tamam. Göremiyorsun. Sana diyor ki bunun içine mürekkep döküldü. Çekip giriyor. Sadık insanın haberi nedir? Sadıktır. Ama sen unuttun ya bu adam sağdakine mi demişti soldakine mi şimdi benzeşti mi sana? Benzeşti değil mi? Evet, evet. Ama sen şöyle bir itiraz getirebilirsin. Ya o kör ne yapar? Tadına bakar. Biraz mürekkep iş dersin ki burnu da tıkalı. Nezle çok grip. Ha? Tadı da O su ona benzeşti o zaman. Yani bunlar uzak ihtimaldir ama vuku bulabilir. Tamam. Burayı anladık inşallah. Bak şimdi. Mevzuyu anladıktan sonra Burada müellif ne demiş oluyor? Eğer tahur olan bir su, tahir olan bir suya benzerse her ikisinden de ne yapar? Abdest alır. Yani önce tutacaksın sağdaki su mu, soldaki su mu bilmiyorsun hangisi tahur. Bir, önce bir tanesinden tutup abdest alacaksın. Sonra tutup evrinden abdest alacaksın. Şimdi ilk su tahur olsa, şey ilk su tahir su olsa bilmiyorsun ya sen Allah'ın önünde bu mevcut. İlk su tahir olsa ikinci su ne olacak? Tahur olacak. Sonuçta kesin olarak ne almış oldun? Tahur suyla abdest almış oldun. Peki ilk su tahur olsa, ikinci su tahir olsa ne olur? E ne olacak ki bir şey olmaz. Tahir su senin vücuduna isabet etse bir zararı var mı? Yok. Sen kesin sonuçta ne yapmış oldun? Tahur suyla abdest almış oldun. Bunu İbni Kudame söylüyor ama bu inan yani İbni Kudame'nin burada hatası demeyelim. İbn-i Kudame bunu Hanbeli mezhebindeki meşhur görüş olarak anlamış da koymuş ama Hanbeli mezhebinde meşhur görüş bu değil ahi. Hanbeli mezhebinde meşhur, meşhur görüş nedir biliyor musun? Tahur su, Tahir suya benzedi. İbn-i Kudame'ye göre ne yapacaksın? Bir ondan abdest alacaksın, bitireceksin abdesti sonra öbüründen abdest alacaksın. Hanbeli mezhebinde meşhur görüş şu. Sağdaki su mesela önce tutacaksın ondan bir kere elini yıkayacaksın. Sonra soldakinden bir kere yıkayacaksın. Sonra ondan bir kere ağzına su vereceksin. Sonra öbüründen ağzına bir kere su vereceksin. Yani tek bir abdest almış olacaksın. Tamam mı? İkisini karıştırarak tek bir abdest almış olacaksın. Yani tahir, tahir sunun zaten senin vücuduna isabet etmesi bir zarar vermez. Temiz su. Ama sonuçta sen ne yapmış olacaksın? İkisini de, kullan. İkisini de kullanmış olacaksın ama tek bir abdest alacaksın. Tamam mı? Bu... E, bunu İbni Kuda'me zikrediyor ama dediğim gibi Hanbeli mezhebinden meşhur olan görüş bu... E, bir görüşe göre de, üçüncü görüşe göre de işte iştahat edeceksin. Ama diyoruz ki Allahu Alem bu türlü bir suretin vuku bulması zor. <gülüyor> bu türlü bir suretin zor. O yüzden bunun racih macih'e gerek yok burada. Evet sen devam et. Buyurun. İdn-i kutam diyor ki eğer yanında bulunan temiz elbise, pis elbise ile benzeşirse... Bunu son cümle olarak alıp bırakalım baştan alıyorum. Eğer yanında bulunan temiz elbise pis elbise ile benzeşirse, yani temiz elbiseler pis elbiselere karışın, karışırsa yanında bulunan pis elbiselerin sayısınca ayrı ayrı elbise ile namaz kılar ve sonra bir başka elbise ile daha bir namaz ilave eder. Bak bu cümle aslında çok kısa bir cümle. Ben çok uzattım. E neden? Çünkü hakikaten e, muhtasarlar zor. E böyle tefsirli tercüme yapmak zorunda kaldık. Şudur, ve inişte behet siyabun tahiratun bi necisetin salla fi kulli, e, kulli sevbin bi adedin necisi ve zâde salaten. Yani ahi ne demek bu? Diyor ki Hanbeli mezhebi, eğer temiz elbiseler pis elbiselerle benzeşirse, yani düşün ki senin dolabın var, içinde kaç tane elbise var? 10 tane. 10 tane kazak var. kaza giyeceksin mecbur namaz kılmak için. Yani üstünde sadece o elbiseler var, giyeceksin. Pantolon veya 10 tane pantolon var giyeceksin bir tanesini tamam mı? Bu 10 pantolondan şunu şunu biliyorsun. 4 tanesi pis mesela. 4 tanesi pis. Ama bu 10 tanesinden pis olan bu 4 tanesi hangisi? Bunu bilmiyorsun. Tamam Bunu bilmiyorsun. 4 tanesine eminsin. Evet benim 4 tane pantolonum vardı pisletmiştim ben onları. Tamam mı? Ama dolaba koydum sonra yıkarım diye. Mesela karıştı. Körsün doğru düzgün göremiyorsun. Veya e, e, birer damla bir pislik bulaşmıştı. Tamam mı? Elbisenin bir kısmına bulamıyorsun. Yani herhangi bir sebep. Tamam. Diyor ki. Bizim suretimizde verdiğimiz örnekte neydi? On elbisen var. Dördü. He? Pis. Diyor ki bu dördüyle. Bu 4 dörd, dört tane elbise giyersin ayrı ayrı. Ne, pis elbiseler sayısınca her biriyle bir namaz kılarsın. Toplam kaç namaz oldu? Dört. 4 elbise yani kaç tane elbise sayın. Pis elbise sayısı kaç tane ise bunlarla namaz kılarsın. Ama her namaz kılığında bir elbiseyi değiştirirsin. Bak şimdi. Sonra da bir namaz daha ilave edersin. Başka bir elbiseyle daha. Şimdi ilk 4 namazda. Dördüne de pis'e denk gelsen. Beşincisinde yüzde yüz neye denk geleceksin? Temizine. Temizine denk geleceksin. Anladın mı? Matematiksel mantığı. 10 elbisen var. 4'ü pis. O zaman 4 namaz kılacaksın. Her namaz kıldığında başka bir elbise giyeceksin. İhtimaldir ki ilk elbisede de temize denk gelebilirsin. Kurtuldun zaten. Sen onu bilmiyorsun. Allah'a elminde gizli bu zaten hepsi de. Ama 4'ünde pise bile denk gelsen. Beşincisinde ne yapacaksın? Temiz. Temiz. O yüzden diyorlar ki pis elbiseleri sayısınca namaz kılmayacaksın. Pis elbiselerin sayısından bir fazla namaz kılacaksın ki %100. Temize denk gelirsin. 9, 10 elbisen var. 9'u pis, 1'i temiz. O zaman kaç kılacaksın? 9'u pis, 10 kılacaksın. Ayrı ayrı hmm. elbisen. 5 e, tane elbisen pis. Kaç namaz kılacaksın? 6. Tamam. Her birini ayrı elbiselerle. Sonuçta %100 yüz neye denk geleceksin? Temiz Temizine... neye denk geleceksin. Bu da İmam Ahmet'in, yani Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Ne demek şimdi Hanbeli Ne demek şimdi Hanbeli mezhebinin müfredatları? Yani dört mezhep ayasından sadece hani, e, Hanbeli mezhebin bu görüşe sahip. Evet. Dört mezhepten sadece bu Hanbeli mezhebinin görüşü. Tamam. Diğer e, üç mezhebe göre ahi, hı hı. yani Maliki, Şafi ve Hanifi mezhebine göre ise iştahat eder. Zannının galip geldiğine ne yapar? Amel eder. Aynı namazdaki olay gibi. Biz de diyoruz ki e, raci olan görüş, cumhurun görüşüdür. Yani Hanbeli şey... Şafi, Hanifi ve Marikilerin görüşüdür. Şöyle bir itiraz gelebilir. Ya Yılmaz e sen suda dedin ki içtihat etmez. Teğmüme gider ve burada elbisede içtihat eder diyorsun. Arasındaki fark ne? Ya? İlkinin neyi var? İlkinin gibi Allah tarafından şeriatın bir bedeli var. Orada içtihada gidemezsin. Anlatabiliyor muyum? Mesela aynı neye benzer? Sen şimdi Seferde değilsin. Bulunduğun mahalledesin. Tamam bir şekilde kıbleye şaşırdın veya e, şehirdesin gezerken namaz vakti yaklaştı. Ha, parkın çimlerinde hemen kılayım namaz. İştahat edebilir misin? Edemezsin. Seferde olmadığın zaman. Hazardasın. Sorman lazım. Yoldan geçen birine veya bir mescide bakman lazım vesaire Çünkü aslen onun bir bedeli var. Müslümanlara soracaksın. Anlatabiliyor muyum? Bu suda da böyle. Ama burada Herhangi bir bedel yok. O yüzden burada asla döner. Çünkü aslen şek noktalarında Nebis Aleyhisselam ne diyor? Şek noktalarında Nebis Aleyhisselam iştahı da yönlendirir. Seferde birisinin kimseyi bulamayıp kıbleyi iştahat etmesi gibi veya namazda üç mü dört mü bilmiyor iştahat etmesi gibi vesaire Tamam. Ama suda böyle bir olay yok. Suda dinin asıl koyduğu bedel var. Bu da teyemmümdür. Bu bir. E, ikincisi de eee Su bulamazsanız kısmının içinde zaten o suret mevcut. Ama burada öyle bir şey yok. Anladın? Mı? Burada öyle bir şey yok. O yüzden diyoruz ki Racih olan görüş adam burada iştahat eder. Elbiseleri koklar bir şekilde pisliğine bakar. Galibeti zannı üzerine bir elbise seçer. Sonra elbiseyle ne yapar? Namaz kılar. Sonradan o namazkılıktan sonra %100 anladı bir şekilde necaseti gördü o elbise de namazına bir zarar vermez. Onlar namaz kısmında anlatılacak. Tamam Yani bir insanın üzerine necaset vardı namaz kıldı. Bir kıldı ki namazdan sonra üzerinde necaset varmış. Bunun namazına zarar vermez. Bunları anlatacağız yani. Bunlar namazda gelecek. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki Allahu u Alem burada ah Hanbeli Meslebi'nin görüşü racih değil. Bilakis raci olan görüş Cumhur'un görüşü. Ve bu meseleyle su mesele arasında su arasında dedik ki fark var. Ee, burada bırakalım inşallah ve önümüzdeki cümle neyi oku onu bakayım. Köpek ve domuzun necasiti biri toprakla olmak üzere yedi kere yıkanır. Hı. Tamam. Burada köpeğin pisliği temiz mi? Pis mi? Yalaması. Burada ihtilaf var. Bazı hakimlere göre kesinlikle köpeğin salyası, yalaması kesinlikle pis değil. Delilleri, güçlüğü, başkaları onlara cevap vermiş. Bunlar hiç tartışılacak. Burada bırakalım. İnşallah. Allahü alemü sallallahu alana bine muhammedin var ya sabihacım ayam.